dükkanda diyor bir kitap var diyor onu İyi, mesela? Gizli ilimler Hazinesi. Mustafa İloğlu'na ait şimdikiler değil. Bakıyorum şimdikilerin şik. Türkçe anlamı orada e, her şeyi yazıyordu. Doğru yazıyordu. Buradakiler yazmıyor. Yanlış yazıyor. Sen şimdi. nerelere gittin şimdi? E, i̇şte bir kişiye daha danıştım böyle. Bana dedi işte ne okuyayım dedim. Ben dedim biz besmele okuyayım. Ayete kürse okuyup Ama çarpılmanın geçtiği geçiliyor şu anda çarpılmış vaziyette gidiyorum yani. Şimdi eğer bu çarpılmaysa evet. e, senin şey veya geleceğe, geleceğe gittiğini de e, bundan gelen bir evhamdan olduğunu niye çıkarmıyorsun da? E, ruhunun önlere gidip bir şeyleri yaşadığını veya ileriye gidip bir şeyleri gördüğünü hissediyorsun? Şimdi ben şunu da söyleyeyim ben, e, bu yaratı ilk zikret benim ben hocalara danıştım. Hocalar bilmiyorlar. Bu bende var. Bir bir bir bende var. Görüş görüş bende var. Bir e şeyler görüyormuşsun. Görüştüm. Evet. Ne görüyorsun mesela? Yani Allah'ın e, isimlerini zikrettiğimde bana duvardan ilk geldi ekran geldi. Ben bilmiyorum bunun ekran olduğunu. Hı. Daire şeklinde böyle içi oynuyor Oynadı geldi. Kitabı koğuştum be. Kitabı evzü resmeleyle kapattım yerine kitaplığa koydum. Ondan sonra bu gitti. Akşam bir daha geldi. Akşam geldiğinde zikretmedim. Yukarıdan geldi. Baktım içinde Arapça yazı yazıyor. Böyle dalgalanıyor daire şekli. İkinci gün bir daha geldi. Zikrettim yine. Önüme geldi kez. Bu diyor neydi? Bilmiyorum ki hocalara, canlıcısına danıştım. Canlıcısı ne diyor. Ses var mı? Ses yok sadece görüldü. Sadece geliyor, ekran geliyor böyle, çekip gidiyor. Ondan üçüncü gün bir daha zikret, bu bir daha geldi. Ya dedim, sen dedim, ne isim dedim. Okudum, okudum. Ya Hakim, Ya Latif ismini okuyordum en çok. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif dedim. Birden bana davulmuşum, tepeyi gösterince ben korktum. Dedim, bu dedim. Zann İlk önce kapı zannettim ben bunu. Ondan bir baktım bu bana, davul tepeyi falan gösteriyor. Gösterince ben korktum. Dedim, bu dedim, ekran. Evet. Oysa korkmaya başladım. Bana defineleri gösteriyor. Onunsa bana bir kişiyi gösterdi. Bir adam, adam cübbeli, yeşil. Bunu bu mühür yazıyor. Gösteriyor mühür yazdığında kitaptan almış, okumuş. Gümüşün üzerine daire şeklinde kale defa görün. kale metan, metan üzerine yazıyor. Bunun ben olduğumu gösterdi. Hı hı. İran olduğu da senin içinden gelen his mi yolu? Bana İran'ı gösterdi. Ben içinde kaldım. Bu dedim adam benim. Oysa ayağımdan şuradan öptü. Burada şiş izi var ayağımda. Belki bir şey sokmuştur. Yok. Benim çocukluğumdan beri duruyor. Hmm. Ve bana dedi ki, bana denen şu. Mesela suratındaki benlerin izleri topuz izi. Oysa benim de yamuk bir yani. O şeylerin topuzun işkencenin çarpılmasının dolayısıyla ile. Büyük işte bilgili şimdi. Eşinden boşandın. Ve size gel. O geçmişte şimdi şu anda evli değilim ben. Boğuşsun. Şu anda kendim eşimi de buldum. Eşimi de şöyle buldum. Ben dedim ki ben çarpıldım. Dedim ki üzeri ana diyorlar. Bir gideyim Mamak'ta dedim. Bir evet. gideyim dedim oraya. Bilgili kişi diyorlar. Sen Alevi değilsin değil mi? Aleviyim ben. Evet bilgili kişi diyorlar. Yani ayrımcılık gibi bir şey yok. yok ayrımcılık Tabii. yok da Alevilerden Tabii, gelen Aleviler. inançlardan gelen birisi de evet. onun için. Ondan sonra ben oraya gittim. Oraya gittikten sonra. Kömür deposunda evet Mamak'ta gittim. Evet. ben oradan ayrılmadan önce Zöhran'a hiç görüştürmediler. Benim görüşüm vardı. Adam geldi ki sen kimsin dedi. Ben dedim işte böyle böyle görüşlerim vardı dedi. Ondan öyle deyince benim de kaç çocuğum vardı. onlar falan o zaman güçlü görüşüm ekran gösteriyor bana. Evet. Çocuklarını gösteriyor, ailesini, kaçınlık oturduğun nerede oturduğunu. Benim kaç çocuğum var? İşte şimdi ona da bakayım. Bak ona da bakayım. bakayım. bakayım. İnşallah gösterirse, yani ekran şu anda yok ya. Yani. Geliyor, gidiyor. tevhid yanında olmaz zaten. Evet. Ondan sonra neyse ben buna gittim gittik sonra ekranda beni kendi şu andaki hayatımdaki eşimin ismi soyadı yazdı ben bunu tanımıyorum etmiyorum Zeynep Demirkan yazdı Hı. ondan sonra ben oradan ayrıldım Zerhan merhaba merhaba merhaba tokalaştık ben oradan ayrıldım abi hocam yani şeye geldim ulusa geldim dolmuş durana dolmuş böyle duruyorum ayakta ayaktan böyle ekran yine geldi sol tarafından havada geldi böyle Havada da duruyor. Söylefrana, git bana, beni duyalım dedi. Duyuyorum dedim. Dedi ki senin dedi eşin dedi Zeynep Demirfan. Benimdeki görüşün aynısı onda da varmış. Hmm. Ama ben farkında değildim. Onda görüş olduğunu biliyorum. Bana dedi ki oğlum dedi başını salladı dedi du duyuyor mu bilmem beni. Ondan sonra başını salladım. Oğlum bir daha tekrar ediyorum dedi senin dedi eşin dedi Zeynep Demirfan. On sana duyduysan dedi başını salla dedi böyle yaptım bir daha dedi bana dedi gelme dedi benim çarpıl, yani ben ona o amaçla gittim kurtulma amacıyla çarpılmışım ben nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Buldun e, işte mu? Eşini buldun mu? Eşimi şöyle buldum şöyle buldum mahallede evimiz gece oldu daha yıkılmadıydı. Hangisi? Ee, Aktepe. He. Ondan sana böyle evin önünde dolaşıyorum şöyle dolaşıyorum dolaşıyorum aşağıda. He. Gid çaldı. Oradaki şeyle öğrenciler dağıldı. Banklara oturdu. tam böyle gidiyordum evin önünde Birisi Zeynep, Zeynep Demirkan diye bağırdı kızlardan biri. Ben dedim kim acaba? Bakıyorum etrafa dolu bayan var. Hangisi? <gülüyor> dolu Zeynep Demirhan. Yani geçmişteki eşim şu. Geçmişteki evlendiğim hanım sarışındı. <gülüyor> ben de baktım baktım dedim sarışın da acaba benim şimdi şimdi acaba eşim miydi? değilmiş. Hı. Geçmişteki evlendiğim hanım eşim değilmiş. Ama bu eşim, bu da gösterildi. Ama çarpıldım. Nasıl kurtulacağım? Hangi kitapları okumam lazım? Çok ayeti Kur'an-ı Kerim'de okudum. Ha şu da oldu bana. Ha, belki, belki size de olmuştur. Yasun suresini okudum. Peygamber Efendimiz diyor ki Yasun suresini okuduğunda fakirsen zenginleştirir. Bekarsan evlendirir. Yasun suresini okudum bir gün. Benim akrabamın kızı aklıma geldi. Yattım yata, bir baktım yatak benim yatak değil. Kızın yanında da yatıyorum, arabanın kızını. Onun sonra kız benim suratımı surat suratını gömüdü. Bu dedi barış dedi. Barış dedi bana. Gömeyen baktım Bismillahirrahmanirrahim dedim. Onun sonra gitmiş yengemi amcamın hanımına demiş. Böyle böyle barış demiş ne okuy demiş. Yengemi hanımına. Yengem de bana sor dedim böyle böyle Sevilay dedi ki böyle böyle dedi Barış şey, ne okuyun dedi sen dedi, dedim Yasin okudum yenge dedim ne, ne olacak o da ona söylemiş demiş böyle böyle Yasin okudu dedi. bu olaylar oldu yani. Yaşın kaç? Yaşım 27. Var kararın zamandan beri çocukluktan itibaren var mı? Çocukluğunda Çocukluğumda sadece bir olay askerden sonra geldi bana askerden sonra Çocukluğumda bir olay oldu. Öğretmen bu çok ilginç bir olay. Öğretmen tahtaya kaldırdı. Ticaret dersim 10, matematik dersim 0. Kaldırdı beni. Dört haneli bir rakam yazdı. Altına iki rakamlı hane yazdı. Ben ben kaldırdı daha Ben bilmiyorum ki matematik tablosu bilmiyorum. Böyle öyle eğildim, utandım, utandım, utandım. Bilmiyorum ki daha ortak değil. Utandım, utandım arkadaşlar da bana bakıyor. Utandım. Şurada. Şuradan gönlümden, buradan aklı mülgür mü, mülgürün etkisi artık neyse. Buradan böyle bir şey geldi çıktı şöyle beynime söyle cevabı dedi. Cevabı hemen sayısını beynimde. işte ne diyeyim? 2968 Aklımda tutuyorum 2968 O ben yapamadım. Öruna tokadı çaktı. Ben şöyle çekirdim kenara, ayakta. Dur dedi, bekledi dedi. Tezay diye bir kızı kaldırdı arkadaşı. Kız arkadaş kalktı. Bunu yaptı. Sonucu 368 çıktı. Hayretler içinde kaldı. Ama bilgi buradan geldi böyle. Ya diyorum çarpılmalın etkisi, beynin... Çarpın... Askerliği nerede yaptın sen? Askerliği solda yaptım. Ne oldu da böyle bir çarpılma oldu? Bir banyoda, tuvalette falan ne bir şey oldu? İşte bu çarpılma ben de geçmişten geldiğini bana söyledi. Geçmişten geldiğini söyledi. Onun yine... Peki böyle sende ihtilam olma, uyuşukluk... Şu, Herhangi bir şey var mı? Şu var, e, ben şu anda e, hasta da iyileştirdim ben. 29 tane hasta iyileştirdim. Böyle geliyordu. En son cinli hasta geldi, çarpılmış. Böyle cin, cin tutmuş. Nasıl iyileştiriyordun? görüşen iyileştiriyordum. Bakarak? Tabii görüşten şu geliyordu, ekran geliyordu, ekrandan bakarak ben şu anda iyileştiremem. Ama ekran geliyordu, okuyordum, zikrediyorum. Hmm. Şu anda refk ilmi de öğrendim kendim. Ekran geliyor. Bana şöyle işte şu ahsanın şu hasta var, şu hasta şöyle şöyle iyileştir diyor. İyileştir diyorum, iyileştiriyor. Buraya nasıl girdin? Biri mi tavsiye ettim? Ben şuradan geçtim, şurada birisi var yaşlı, ileride. Dedim ki bilgilidir dedim, ben bilgili birisini arıyorum işte Kur'an-ı Kerim okuyan. İşte bu çarpılmaya karşı. Dedim onun sene baktım geçerken sizi gördüm. Acaba dedim Kur'an-ı Kerim okuyor dedim. Allah kabul etsin. Hı. Ondan sana dedim, abi dedim, bilgilidir, belki bilgisi vardır çarpılma hakkında. Ben birisine daha danıştım, baktım ki Mevlüt okuyan biri geldi bana, şey bizim e, komşuya. İşte babasının ruhuna Yasin falan okudu, ben dedim onu anlattım verdim. Bana dedi ki, amener Resulü oku dedi. Veya Rabbenayi oku dedi, Rabbenayi okudum. Böyle bir şey oldu. Evde okudum okudum, birden sanki içimden bir şey içiyle. Evet, dedim bu çıktı ne çıktı böyle bir şey çıktı çıkınca dedim kurtuldum mu acaba diye. Evde yalnız mı kardeş? Evde babam, annemle adim evet. yok. Böyle alevilerin katılarından mısınız öyle normallerinden? Mi? Yani şunu söyle bizim soyumuz yani İran, Hurasan'dan gelme. İşte beyaz hani, Toplumda bazen fanatik olur ya Evet. Biz aslen şunu söyleyelim aslen beyaz Arap'ız. Gerçi Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan gelen kişiyiz. Yani peygamber soyundan gelen kişiyiz. Ama işte bize işte ondan sonra biz Asse'yiz. Yani Hı. Oğuz bizim e, mesela dede İbrahimullah'tan gelmiş. Ben Türkmen Süleyman'ım diye gelmiş. Hı. Biz işte bize Türkmen Türkmen soyu derler. Bir köye gelince yerleşince onun sonra Alevi diye Alevi isim de takmışlar yani. Dede var mı yani. sizlerden? Bizde e, şimdi çoğu hepsi ve e, sizin filaleden, e, e, sizin aileden var mı? Bizim aileden benim, e, benim babalar falan çok büyük imammıştı. imam evet. hocaymıştı yani kendimi. Peki senden Hı. kurtulmayı istiyormuşsun? Ben kendimi istiyorum çarpılmaktan bir an önce kurtulmak istiyorum çünkü biliyorum, şunu biliyorum. Ama zevk de alıyorsun değil mi? Yok hayır. zevk almıyorum. Anlatırken hiç üzülmüş gibi anlattı ama. Yani, yani bir yandan üzülüyorum, okuyorum. Ayet-i Kürsü okuyorum. Arapça da vef ilmi biliyorum. Öğrendim Kendi kendime öğrendim mi Ama kurtulamıyorum. Bir türlü kurtulamıyorum ben. Hatta maddi sıkıntım bile çok. işe bile gidemiyorum yani. Çalışamıyorum ben yani. Çocuk var mı ayrıldığın şimdi? Ayrılma işinde çocuk yok. Şimdi evlendin mi? Şimdi evlendim. Evleniyordum. Askerden geldikten hmm. sonra evlenme durmuyorum. Oldu, onu sütüldü. Namazı hiç denedin mi? Namaz kılarım. Tamam kılıyor kılıyorsun? Namaz çarpılma muhakkak ki olabilir. Allah subhanahu ve teala kitabında cinleri ve insanları kulluk için yarattığını söylüyor. Hiç cin gördün mü? Ben şu bana bu Ali Hoca işte bu kitabı bıraktığımda bir de babama, üç tane babama diyor ki bu kitaba çalış diyor bu kitapta, bu kitabı öğren diyor bak en iyi kitap bu diyor doğru kitap bu diyor ondan sonra ben onu okudum Hazreti Ali Efendimiz hakkında da yazıyor. Peygamber Efendimiz hakkında da yazıyor. Bundan sonra dedi ki, üç tane sana dedi peri adı veriyorum. Bu üç peri adı şartlı peri değil. bunun ki bu öğrenci bu Ali Hoca. Şimdi Kazım Karabekir'de Kazım Karabekir'de e, iki katlı evler var. Tahta evler. Orada Hacı Baba adında Ali Zat varmış. Bunun öğrencisiymiş Çangırdoğu Hoca. Ondan sonra Periym işte bu şartlı olarak peri veriyor diyor ki bunu diyor kumarda o iş şey yapma periye şey. Yapma. Sana gözüküyüm. Efine de şey yapma dedi bize üç ad verdi peri adı. ben buna çalıştım geldi kapı böyle kapının anahtar biri şun şun oynadı geldi ben yaktım çağırdıktan sonra dedim gelmedi dedim yaptım yaptıktan sonra ayağımın şöyle tuttu. çıktı ayağım biraz yoldan dışındaydı ayağımdan tıttım ama bakıyorum bakıyorum görünmüyor. Görünmüyor. Ama Cim'in mesela Peri'nin mesela çok kitap da okudum. Ama bu çarpılma hakkında çok eski olduğu için bu yedi gaz sarım yaptıkları çok eski dayanıyor. Ama çarpılmaya karşı neler okuduklarını bilmiyorum. Çok eskilere dayanıyor Mesela işte çok kitaplar okudum Mesela Hz. Ali Efendimiz diyor ki Çok mayi sever mi? Konuşmayı severim. Hiç sukut etmeyi de nedeni. Bilgi hakkında e, şeyleri... Gözlerinde büyüme oluyor mu? Büyüme, gözlerinde kızarma oluyor. Bir de... Solda mı sağlamı? İkisinde de kızarma oluyor. Çocukluğumdan beri kızarma oluyordu gözlerinde. Ondan sonra elektrik kaynağıyla falan uğraşıyorduk Ondan sonra gözlerim iyice bozuldu. Bir de mesela Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah tarafından ne kadar kitap indirilmişse hissediyor Şimdi senin bilgin Bismillahirrahmanirrahim. Ama üstünü bilmiyor harfi bilmiyor hangi harflar. Diyor ki Allah tarafından ne kadar iyi mi, şey e, kitap indirilmişse hepsi Kur'an-ı Kerim'den gelir diyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa diyor Fatiha'dan gelir. Peki Sara gibi bir şey hiç tuttun seni? Yok. Fatihada ne varsa diyor Bismillahirrahmanirrahim'den geliyor diyor. Peki şu an diyor, şu an hep kafamda böyle bir vesvese tipinde konuşma bu cümleler peşi peşine mi geliyor? Oldu. oldu hep ben. böyle mi geliyor? Öyle mesela şu oldu mesela bir şey, değil, bir şey değil niyet, nasıl, insan şuralarda falan hiç mı oluyor mu şöyle bazen ağır mı ihtilam çok oluyor mu yani şu olaylar oldu işte şeytanla karşılaştım şeytan geldi bana ama kırması böyle insan gibi mi geldi yani Kık... nasıl bir şey kıkkır her tarafı kıkkırması kır, gözümüzü böyle kıkkır her taraf Aynen. Yani sen onu gördün, gayet sakin baktın öyle mi? Yok, köpek, ben Ayet-i okudum o zaman, yaptım. O zaman geldi böyle köpek doğumunda böyle kafası, köpek kafası, eli var böyle ayakta, kuyruğu muyruğu var. Böyle şirket yaptı bana, bir hareket yapınca böyle kırklağını sıktım, cah, etti gitti. Yani korkmadım. Korkmadım. Böyle boynunu sıktım. Yani cahit, böyle cahit, Evde cahit, herkes gördü mü, duydu mu? Bunu mi? söyledim. Babama söyledim Böyle böyle akşam diye. Ama bu şeyler olmadan önce geldi bana. Hmm. Bu mesela ekran falan gelmeden önce... Peki hayal, bu bir hayal ürünü olamaz mı? Hayal değil. Hayali de gördüm. Hayal değil. Mesela diyeyim ki benim Nevşehir'e iki günlüğüne misafirlik. Ben hasta iyileştirdim. Biliyorlar. Sivas'ı mesela tabi burada Sivas'ı görüyorum Ekranda. Gösteriyordum. Hasta iyileştirdim. Peki Kitabı bu ekranı başkasına gösterebildin mi? Sadece sana gösteremedim. Gösteremedi. Bir, işte, bir işte o Zöhranay'a gittiğinde on, onda, onda olduğunu bilmiyordum. Onda da varmış. Hayırlısı. Işte. Mesela diyor ki kitapta, benim de kitapta Peygamber Efendimiz diyor ki ben diyor ilmiş şehriyim diyor. İlim istiyorlar. Geliyorlar Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki bize ilim ver. Ben diyor ilmin diyor şehriyim. Ali de kapsıdır. Şimdi bak. Şimdi ilim bu, mi Gizli abi? ilimler diyor o kitap. Orada öyle pasajları var ki mesela şunu şunu okursan, <gülüyor> bilirsin. Şunu şursa şurada şurada. Yani tam tırlatmak için bitirin ha. bir kitap. Ta bitir, mi? Sen bunu hiç okudun herhalde? Ben e, sadece orayı kitabı ilk açtım. Durup baktım ve şekil yaradan isimleri tamam dedim. Yaradanlı isimleri. Mehter masıyla da aldım. Yaradan isimleri değil. Ha, Dalınca bana bunlar göz ilk önce bu şey yapıyor. Peki, i̇nsanlandırıyor. Peki hiç yaradana dönüp de tövbe et. yargın dilemeyi. Ya Rabb'i beni rahmetin yardığına ve ben şeytanın şeytanın şerrinden, şerrinden benzerinden yani, sana evet, bunda sığıklığa samimilende devam ettin mi? buna ettim Bak, da... diyor yok e, Allah Anladım. Resulü diyor ki o zaman iblis oradan uzaklaşırdı anasın uzaklaşırdı eğer benden bu yönü yardım istiyorsan benim sana yapacağım tek şey e, bir bunlardan Hayatları var mı? Yok hadis kitapları var. Şimdi birincisi bunu noktaleyeceğim. İnsan anlattıkça da bunları bir nevi yaşar. Yani olmasa bitse de bunu yaşarsın. Göremesen bile görülmüş gibi bazı insan duygulara kapılır. Çünkü Ali aleyhissalatü vesselam rüyada, üç türlü rüyadan bahsediyor. Bir, Birincisi gemi, ikincisi şeytanın kulum olarak kandırdı. İnsanın bilinçaltına gelen ve insan bunu huy edindi mi artık hep bununla yatar, bununla kalkar. Yatma, ayakta bile artık gördüğünü, ettiğini, bir şeyler yaptığını zanneder. Bizim millet de ee, çok değişik bir topluluk olması hasebiyle böyle şeylerden birisi bir şey konuştu mu tamam bu, bu işimiz, bizim işimizi görür ki olduğu gibi şimdi bunu bir noktalı kitabı yakacağım ondan sonra yapacağın en güzel şey önce namazları vaktinde kılacağım ve hayırlı insanlarla birlikte olacağım ve kendi nefsine dahi bu meseleleri bir daha açıp konuşmayacaksın. Yani bu damarlarda gezdiren Allah her şeye kadirdir ve bize şah damarımızdan daha yakındır. Sen ondan istersen o seni geri çevirmez. Mesela küçükken iki dakikada da Kur'an-ı Kerim usulüne gidiyordum, iki dakika da ayet-pürsiye ezberledim, iki dakika. Ne güzel. Bak güzel, güzel bir ezber yaptın. O zaman muhakkak iki dakika, iki dakika için ne ezberlerim? İnşallah. Ama yardım etsin. Ee, e işte onun işte Hazreti Allah'ın sonra diyor ki Allah tarafından ne kadar kitap verir diyor Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı ne varsa diyor Fatih'de Fatih'de ne varsa bir bismillahirrahim'dedir. El Rahmanirrahim'de ne? Değil'dedir diyor. Ben bunlarla hiç uğraşmam biliyor musun? Barışmayla. Barışmayla. Ben sadece emredileni öğrenmeye da Kaçınlanırım. Bana fayda veren işlerle uğraşır fayda vermeyenlerden de uzak durun. Eğer fayda verecek işlerle insan uğraşırsa, faydasız işlerde yapacak bir iş bulamaz. Yalnız kalma, oku. Boş kaldıkça Allah'ın mescitlerine git. Orada hep melekler gezer, iyileşir. Camilere git. Onun dışında okuyabildiğin kadar Kur'an oku. Ezberin yoksa ezber yap. Bak bu kabiliyeti yetti birisi. İki dakikada ayetel kürsüyü öğrenmisin 200 dakika daha hafız olursun. Bu namazında samimi o ekran gelse bile bu tarafa dön. Bu kafayı yarat. Her türlü gereksiz olan şeylerden uzaktır. Zincirlerden uzaktır. Muskan vasda muskaiy Kesinlikle muskaşık işte küfür şeylerle uğraşma. Abi. Ben sana tavsiyem ederim. Bunlar bir şey değil. Oğluma çok çok iyi Herkes değil, değil der de, sözde der. Ama herhalde. Ha, doğru. Ya bunlar. Hayırlı hayır, inşallah. Bana bir, bir şey daha Babam benim bir hocaya gitti. Çorum'da. Ben evde yatıyorum. Çorum'daki hoca bana bir nefes suratıma geliyor. Peki camın kenarı ayıldır. Cam, Kapıyla böyle camın arasından bir rüzgar gelmiştir. Belki üçünün. baca deliğinden gel gelmiştir. Okuyor okuyor üşüyor. Yemin ederim buradan hissettim. İşte Şu insan mu? her şeyden iskin. Öyle kabul et. ki Öyle bile olsa sen bunu böyle kabul et. Yani bunları artık kendinden atman lazım. Bakalım, biz sırlı bahri nedeniyle çıkacak yakalım. Bak. Bakalım lan. Şu şurada e, soracağım bir şey var mesela kız çocuğunuz var mı? Benim mi? Evet. onları sen bileceksin. Çin bir kız çocuğu. İşi sakallı yaşlı da biri olunca evet. çocuğu varsa ya kızdır ya oğlandır. Evet. Ya da ikizdir. Evet, evet. Sallamayacaksın. Yok sallamam. Dört dörttik bileceğim ben var. Ben mesela şunu söyleyeyim. Bir tane şey görünüyor. Arabanız olduğunu gör, göründü. Araban mı? Bunu da sallamayacağım. 4 tatlı plakası ile vereceksin. Onu plakasını vereyim. Beyaz renkte bir araba gözüküyor. Evin önü Evin önü bayağı ev ileride. Ev ileride. Kaplan gidiyorsunuz. Bayağı şu alan açık. Bayağı açık. Bayağı ev ileride bina Tabi cadde geniştir. Cadde değil bu. Ya? Tabi, yol yol üzeri, yolun Hı -hı. üzerine park ediyoruz arayın. Buradan kapıdan giriyoruz. O bina ilerdi şöyle, biraz ileride. Her bina caddenin biraz ilerisindedir barış. Evet. kız çocuğu gözüktü de, şunu da söyleyeyim sarışın gözüktü ama. Niye bilmiyorum lan. Sarışın gözüktü. Valla benim sülalede hiç sarışın yok evet. araba. Sen de renk körlüğü olmayı iyice başlamış, yani. kaynak gözünü almış o zaman senin. Yok. <gülüyor> Yok ama küçük bir kız gözüktü, at komşunun kızı, sizin kızınız ne bilemiyor, bir tane kız çocuğu gözüktü. O eve girerken gördüm işte. Bunlar sana şimdi nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Beni mi düşünüyor bu? Yani? Yok mesela bir insan gel geliyor mesela, bir insan geldiği vakit bu ekranda geliyor beynime giriyor veya bu önüme gittiği vakit bana her şeyi gösteriyor. Aleyküm Selam'a. Hayır olur inşallah. İşte Bakalım Amener Resulü'yü bakalım okumayı düşünün. Benim ya. tavsiyem bütün bunlardan uzaktır bir. Evet. İkincisi hiç düşünme. Kendi nefsine dair. Tabii. Kendi nefsine dair. Boş kaldıkça Allah'ın mescitlerine git namaz kıl, Kur'an oku bu sana yeter inşallah tamam hadi gülebiliyoruz Allah'ım hakkınızı helal edin Siz kapatma dediği için Musa kapatmadım bazı insanlar da etkilenebilirler ee, hakikaten çarpılmış. Aleyküm selamun Hakikaten çarpılmış. Ee, ne dediğini bilmiyorum. Fakat bir aklı da başında. Allah yardımcısı olsun. <gülüyor> yani biraz daha gitsek yani herhalde benim yerimde bir başkası olsa herhalde iyice bir etkileyecektir. Sallamayacağım plakayı ver diyor. <gülüyor> Neyse. Allah hayri ihsan etsin ya. Allah dert verip de arattırmaz. Zor değil mi? Zor. Gerçekten zor. Vallahi çok ilginç. Ama bizim benim çocuklarda hiç sarışım yok ki. Allah hayri ihsan etsin. İlginç. Gerçekten. Daha bu da gene iyiydi. Buraya öyle artık hangi kelimeyle zikredelim bilmiyorum. Öyle insanlar geliyor ki onun çok acayip. Ben dinlerim gerçekten dinlerim. Sorarım. Zaten yüzüme doğru sarı nefes e, nefesi böyle öyle aldı ki sigara kokusu şimdi döndü zaten. Hayırdırmişim. Kimseler mırıldanıyor. Kafş. Aleykümselamun var Aleykümselamun Aleykümselamun. Cümlemize. Şimdi inançlı biri derken e, birincisi bunu demek zor. Gerçekten zor. Yani e, çünkü özellikle sordum ben hani siz ki benim öyle bir şeyim yok. Alev'im, sünniymüş bir şeyim yok. E, birincisi Aleviyat diye sormanın sebebi bazı konuştuğu şeylerden tespitim. Çünkü dede diye bir şey var, siz var onlarda. Ve aileden de eğer bir dede varsa ki cinlerle uğraşıyorlar aslında bunlar. Cinlerle etkiliyorlar bazı şeyleri. verilen Sanki arkadaş olmuşlar. Acaba onlardan artan buna mı sirayet etti? Çünkü e, normal bir deli tipiyle hareket yok. Siz Eee deli tipi yok. Böyle olunca da sanki bir arkadaş tipi var. Tabi bu meseleler bize pek hayır getirmez. İnşallah olur. Allah yardımcımız olsun. Allah ona da hidayet etsin. Bizim sadece tavsiyemiz e, hakka sevk etme Şimdi bazı de var ki, Mursa kardeş Kur'an ve sünnet okusa düzelirdi derken, hani mesela çocuklar yolda giderken işte elma şekeri görür hemen elma şekeri ister, alırsın verirsin, çocuk bir bakar, şöyle bir ısırmaya çalışır, burnu e, ne bileyim şeker olur, ağzı şeker olur, istediğine de pişman olur. Ehlinin uğraşması lazım, yani e, etkilenmeyecek, Allah'tan korkan Rabbani insanların e, güzel nasihat etmesi, sabırlı olması, onları sevk etmesi gerekiyor. Yoksa zaten takmazlar bunlar laşık. Kimse takmadıkları gibi Allah ama seni de vesveseye düşürürler. Tamam. Allah, Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar geldi. Az onlarla ilgileneyim İnşallah Müsaade olduğunda tekrar kanala dönerim. Hakkınızı helal edin. Böyle siz devam edin. Selamünaleyküm ve rahmetullah.